İnsanın ruhu, ey ilahi sırları öğrenmek isteyen, sen canındaki pencerenin ölümden veya uykudan başka bir zamanda açılmayacağını sanma. Belki de aksine bir kimse yiyip içmeyi azaltır, her türlü şeyde perhize geçer, nefsinin isteklerini kırar ve nefsi terbiye ederse, onun kalbi aşağıdaki yönlerde ve uyanıkken meleku alemiyle yakınlık kazanır. 1. Nefise her türlü heves ve hazardan kendini çekme mücahadesine girerse. 2. Kalbini kötü huy ve ahlak paslarından arındırır, tertemiz kılarsa. 3. Tenha bir yere çekilip göze görülür duygularından uzak kalırsa. 4. Candan ve gönülden daima Allah Allah demekle meşgul olursa melekut alemine dalar, cismani alemden ilişkisini keser, o madde aleminden habersiz kalır. Gönlünde Allahu Teala'dan başka bir şey kalmaz. İşte o zaman melekut alemi ona görünür. Gönül pencereleri aralanır. Başkalarının rüyada gördüğünü o, gözlerinin önünde açık seçik görür. Meleklerin, nebilerin ruhlarıyla konuşur, onlardan faydalanır. Gökyüzünün, dünya ve ahiretin, gayb aleminin pencereleri ona açılır. Bu haller hangi kimsenin gözüne açılırsa ona daha büyük şeyler açık ve seçik görünür. Bunlar nedir? Onun beyanını bizeer yapamayız. Çünkü beyana gelmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan sonra şu hadisi beyan buyurmuştur. Yeryüzü benim için toparlandı. Dünyanın doğusunu da batısını da tüm olarak gördüm. Allahu Teala Hazretleri de kelam şerifinde şöyle buyurmuştur. ''Biz İbrahim'e bu gerçekleri nasıl gösterdikse ilmi yakin sahiplerinden olması için göklerin ve yerin de güzelliklerini gösterdik.'' En'am suresi 75 İşte bu ayet-i kerimede buyurulduğu gibi gayb alemleri bir nebiye böyle açılmıştır. Hatta bütün nebilerin bilgileri bu yolda olmuştur. Öğrenme ve öğretilme yoluyla değil. Bu melekut dünyasının açılışının meydana gelmesi ve oraya varma ancak nefis mücadelesi yapmakla her türlü geçici heves ve hazardan mahrum kalınmakla elde edilir. Ayrıca Allah'la tek ve tenha kalınır, ondan başka her türlü cismani varlıklarla dünya ilgisiyle ilişkiler kesilir. Nitekim Allahu Teala kelam-ı şerifinde şöyle buyuruyor. Rabbinin adını an ve her şeyden ilgini kes. Ona ihlasla ibadet et. Müzemmin suresi 8. Ve yine Allahu Teala'ya tam tevekkülle bağlanarak halktan umut kesilerek meleku talemine varılır. Nitekim Hak Teala Hazretleri o Furkan-ı Azim'inde şöyle buyuruyor: O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu kendine vekil tut. Müzemmin suresi 9. Aynı suri içinde Yüce Allah emirlerine şöyle devam buyurmaktadır. Puta sapanlara, Allah'a ortak koşanlara ve onların söylediklerine karşı sabret, onların yanlarından güzel güzel uzaklaş. Müzemmi Suresi 10 İşte bu ayetler insana her türlü mandi yiyecek ve içeceklerden perhiz yolunu onlarla mücahadeyi öğretir. Gönülde dünya ve şefet hissteklerinden, halka düşmanlıktan ve beş duyunun yanlış yola götürülmesinden temizlenir. Yalnız Hazreti Allah'ı müşahede eder ve bu yol mutasavvıfların yolu, nebiilerin tarîkidir. Ama amelini öğrenmek de elde etmek caizdir. Ulema tarîkine gelince o da büyük bir yoldur ama nebi yoluna göre az ve kısadır. Bu keşfi olu kişilerden birçoğu tecrübeyle ve aklın kılavuzluğuyla elde etmiştir. Ama peygamberler ve veliler bilgilerini kimseden öğrenmezler. Onlar bu ilahi bilgileri kalplerine akmış olarak bulurlar. Eğer herhangi bir kişi öğrenmek istiyorsa her türlü kusurdan arınmış, zan ve şüpheden selamet bulmuş bir ve akıl kılavuzu veya bilenden öğrenmeyle elde etmeli. Eğer bunu başaramazsa yani gayb alemi yoluyla o kişiye açılmıyorsa sakın bunu inkar yoluna sapmamalı. Ehline başvurmalı ki onların en küçük mertebesinde de mahrum kalmasın ve hak yolundan geri dönmesin. Ona şeytanlık hile karışmasın. Bu anlattıklarımız ruhun acayipliklerindendir. İnsana şaşkınlık veren izlenimlerindendir. Gönlün yüceliği, insan kalbinin şerefi bunlarla aşikari olur peygamberlik ve velilik Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen bu meleku talemine varma yolunun açılmasının yalnız Embiya Aleyhisselamlara mahsus olduğu sanılmasın Belki bütün insanların asi yaratılışında bu sıfat mevcuttur ve Allahu Teala hazretlerinin elestü bi Rabbiküm Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye buyurduğu mübarek soru bütün kullara acidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bir sözü buna işarettir ki şöyle buyurmuştur. Her çocuk insan fıtratı, yaratılışı üzerine doğar. Sonra da babaları, anaları, onları Yahudi, Nasrani, Hristiyan ve Mecusi ateşe puta tapar yaparlar. Can ruhani alemdeyken kendisini yaratanı, şanını bilmişti ve melekler arasında yaşamıştı. Ne hizmet için yaratıldığını anlamıştı kal Bela Meclisi'nde ben Rabbiniz değil miyim sorusunun içkisiyle kendinden geçmiş mest olmuştu. O demde Hazreti Allah'ın göze görüldüğünden aynel yakın olduğundan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Allahu Teala Hazretleri kelam-ı kadiminde şöyle buyuruyor. Sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan onlar her şeyi çok iyi bilen çok yüce bir varlık yaratmıştır derler. Yüce Allah'ı bilip anlamak da bir yaratılış işidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Hanif ve dost doğru bir kişi olarak varlığının doğruluk dinine uydur. Rum Suresi 308. Bütün peygamberler öteki halkla görünüşte eşit nebiilerdir. Aralarında hiç ayrım fark yoktur. Nitekim yüce Allah kelam-ı şöyle buyuruyor. De ki ben ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmuştur. Kehf suresi 110 Ruh, daha sonra o vusat dünyasından bu ayrılık diyarına, o muhabbet meclisinden bu mihnet durağına, bu acılar yurduna, yani ruhaniyetten bu cismaniliğe inmekte beş duyunun perdesine girdi. Beden ana yakalandı ve gaflet örtüsüyle örtüldü. Cismani lezzetler ve hayvani sıfatlar baskın çıktı. İnsanın ruhu gaflet elbisesini giydi. Elest bezmini, o üns topluluğunu unuttu. Bu fani dünya durağını süresiz, ebedi bir makam sandı. Bu ülkeden çıkmama, burada kalmama kararına vardı. Fakat kimilerine ezeli inayet, sonu gelmez hidayeti yardımcı ve el uzatıcı olunca onların gözünden gaflet perdesini kaldırdı. Ve onlar bu cismani aleme gelince kendilerine melekut alemi kapalı kalmadı. Kimisine ise kapalı kaldı. Fakat onlara da en küçük mücahadede sırlar yine açıldı. Hangi kimseye bu meleku aleminin açılıp görünmesi nasip ve müesser olduysa o, dünyayı düzeltmeye ve halkı bir dine çağırmaya memur edilmiştir. Ona özel yollar da gösterilmişse, öyle bir kişiye peygamber denilmiştir. O özel, hususi yola din, yolunadan şeriat denilmiştir. O kişinin gösterdiği olağanüstü hallere de mucize denir. Eğer o eren kişi halkı dine davete gönderilmemişse ve başka bir peygamberin şeriati yolunda ibarette bulunursa ona da veli derler. Onun gösterdiği olağanüstü hallere de keramet denir. Bu velinin de kerameti şeriatine uyduğu o peygamberin yine mucizesi sayılır. Her kimeki melekut alemi herhangi bir yolda açılsa o kişi nübüvvet, Peygamberlik hizmetine tayin edilebilir. Eğer böyle bir kişi nebi seçilmişse sebebi o zamanda şeriatı bulunması ve şeriatin yeni çıkmış henüz eskimemiş olmasıdır ya da yeni bir şeriatı ihtiyaç bulunmamasıdır. Peygamberlerde başka bir takım özellikler daha vardır ki bu velilerde yoktur. Öyleyse veliliği ve veli kerametlerini inkar etmeyip tasdik etmelidir. Bu vacip kılınmıştır. Ama bilinmeli ki bu gibi hakikatlerin keşfine sebep olan kimya saadet, mutluluk iksiri olan Allah bilgisidir, marifetullah'tır. O da mücahadesiz riyazeti yapılmadan elde edilmez. Bir tarikata girmeli, bir kamil mürşidin, bir pirin hizmetine erişmelidir. Gerçeklerin kapısı açılmalı, başka türlü o kapı açılmaz. Meğer Rabbani yardım, Rahmani hidayet erişmiş olsun. Ama... Bu çok az görülen bir şeydir. Ancak Allah'ın yardımı yetişmiş olabilir çünkü aziz olan her şeyi elde etmenin yolu zorluklarla doludur. Kalbin gücü bedende neler yapmaya yeterlidir. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen! sanki şimdiye kadar canın ilimle şereflendiğini, ne miktar bilgiye sahip olduğunu bildin ve anladın. Bundan sonra da kadrinin ve şerefinin ne kadar olduğunu işit ki, senin benliğinde de nice aziz olduğunu bil. Kendi iradenle kendini nasıl hor, hakir ve zelil ettiğini de anla. Şimdi bilmiş ol ki, Canın melaike gücü cinsinden bir kudreti vardır ki bu güç başka canlılarda hayvanlarda yoktur. Nitekim melekler Allah'ın izniyle cisimler alemine boyun eğmektedir. Allahu Teala irade buyurunca manca alemine cisimler dünyasına rüzgar gönderirler, yağmur yağdırırlar. Canlıların karınlarındaki yavruları büyütürler. Onlara şekil ve biçim verirler. Yeryüzünde de nebatları, bitkileri topraktan fışkırtırlar. Buğday, arpa gibi ekmek yapmaya yarar taneleri yetiştirirler. Bu hizmet için melekler topluluğu ödevli kılınmıştır. Öyleyse insanın kalbi, canı da melaike cevherinden yaratıldığı için maddi alemde nice türlü işler yapar. Özel alemi kendi vücududur. Canın bu özel dünyada etkisi çok ve belli ve açıktır. Mesela yazı yazarken parmak kendi kendine hareket edemez. Kalbin buyruğuyla harekete geçer. Yemek zamanında ağzın içindeki dilin altında yine kalbin emri ve fermanıyla bol bir tükürük, bir yaşlılık, binem meydana gelir. Çiğnenen lokmaya karışır, yutmaya, hazmı kolaylaştırmaya yardım eder. Lakin şunu bilmek gerekir ki gönül, kalp, asilik pasıyla bulanmış olmamalıdır. Dört ayaklı hayvan ve yırtıcıların da sıfatları, vasıfları insan kalbine hakim olmamalıdır. Kalpte melek huy ve ahlakı bulunduğundan dolayı onların ahiret cisimlerinde de tasarruf kudretleri vardır. Hatta kaplan ve arsana heybetle baksa onları pençesinde itaatli kılar. Eğer hastanın gözlerine baksa o kişinin mezarı iyiliğe döner. Eğer hışımla kızgın kızgın sağlam bir kişiye baksa o kişiyi hasta kılar. Bu tesirlerin doğruluğu deneylerde anlaşılmıştır ve akıl yoluyla da gerçeğe çıkmıştır. Hatta nazar değmesi denen şey bir göz değmesidir. Nitekim nefsi kötü, habis bir kişi güzel bir şeye baksa ve o anda şu baktığım şey ortadan kalksa dese hemen nazarı değer. Ya o anda ya da az sonra hasletle baktığı şey çatlar, ortadan kalkar veya ziyana uğrar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuştur. Göz Adem'i kabre, deveyi tencereye sokar. Eğer Herhangi bir şeyde bu tesir gücü belirir ve eğer bu etki sahibi halkı din yoluna çağırırsa o kimseye nebi denir. Eğer hak yoluna davetçi olmayıp Allah'a hakkıyla kulluk yolunu tutarsa ona da veli denir. Eğer asilik ve kötülük yolunu tutarsa o kişiye büyücü, sahir, sihir edici derler. Böylece mucize nedir, keramet nedir, sihirbazlık nedir açıklanmış oldu. Üçü de kalbin kudretinin yüce işlerindendir. Aralarında da fark çoktur. Anlatılmasın bu kitaba sığmaz. Peygamberlere ve velilere uyanıkken verilen haberler Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen! Eğer bir kişinin anlayışı kıt olsa mucize ve kerametin insan kalbinin tesirlerinden meydana geldiğini idrak edemez ve anlayamaz. Meğer ki kulağıyla dışarıdan işitmiş olsun. Bilinmeli ki, kalbin elinde bulundurduğu üç hasa vardır. 1- bir, Biri herkeste bulunan bir tasarruftur ki o da rüyadır. Ama başkalarına rüyada haber verilen sırlar nebi ve velilere rüyada değil, uyanıkken haber verilir. 2- Biri de kalbin kendi bedenindeki tasarrufu hakimiyetidir. Ona emreder, ferman verir, çalıştırır. Bunu önceleri anlatmıştık, bu her de vardır. Fakat peygamberler ve veliler halkın selameti ve ıssahı için yalnız kendi bedenlerinde değil, başkalarının bedenlerinde de bu gücü kullanabilirler. 3. Üç, üçüncü hasa özellikle bilgidir ve ilimdir. Öğrenme ve öğretme ile halk bu özelliğe erişir. Ama nebiler ve veliler ne bunları öğrenir ne de bunlar onlara öğretilir. Bu bilgileri Cenab-ı Hak onların kalbine yerleştirir, ilham verir. Zihni tertemiz olan kişiye kimi bilgiler ve sanatlar öğretilmeden bildirilebilir. Kimi kişilere Allah'ın buyruğuyla her şey açılabilir. Bu ilme li dünni ilim, iç ilmi gizli ilim, gayb ilmi derler ki gizlilikleri açmak, keşfetmek demektir. Kimi kimselere Allah'ın iradesiyle her şeyin kapısı ardına kadar feth olunur. Nitekim Allahu Teala kelam-ı şerifinde şöyle buyurmuştur. Ona tarafımızdan ilim öğrettik. Kevh surisi 65 Bu üç özellikten kimi insanda bir parçası, kimisinde bir tanesi, kimisinde ikisi bulunur. Eğer bir kişi de üçü birden bulunursa enbiyadan veya ulu evliyalardan biri olur. Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde üç özellik son derecede yücelikteydi. Bundan dolayı nebiler sıfatının en on sırasındaydı. Allah-u Teala hazretleri bu üç özelliği dilediği kişiye sunar, onu halkı dine çağırmak için gönderir. Bu üç hassanın her birinden her kişiye birer parça örnek için verildi. Çünkü insan kısmı kendisinde olmayan halleri bilemez, idrak edemez. Bundan ötürü allah Teala'nın hakikatini kendinden başkası idrak edememektedir. Böylece enbiyayı da enbiyadan başka kimse anlayamaz. Bu konuyu uzun uza diye anlatmayı Allah'ın isimleri açıklamasında yapacağız. Sözün kısası, her kişi kendi derecesinden fazla kimseyi anlayamaz. Buna gücü yetmez. Ama peygamberlerde bir hassa olması caizdir ki onun başka kişilerde örneği yoktur. Bundan ötürü de bizlerin onu bilmemiz mümkün değildir. Mesela rüyayı düşünelim. Rüya nedir? Eğer bir kişi bize şu adam var ya, işte o hareket etmeden, görmeden, işitmeden gelecekte meydana gelecek halleri bilir. Ama yürürken, işitirken ve görürken idrak edemez dese, bizim onu tasdik etme ihtimalimiz yoktur. Buna takdir edersiniz ki inanmayız. Nitekim Allahu Teala kelamın şerifinde şöyle buyuruyor. ''Onlar ilmini kavrayamadıkları ve yorumu da onlara bildirilmemiş olan şey inanmaz, onu yalanlarlar.'' Yunus Suresi 39 yine şöyle buyurmuştur. ''Ona yol bulamayınca bu eski bir yalandır.'' derler. Akaf Suresi 11 Ey kişi, sen görmüyor musun hem, dünyaya kör gelen bir kişi görmenin tadını bilemez. Adım erkek çiftleşmenin tadını ne bilir? sözün kısası nebiilerin bizim idrak ettiğimiz, anladığımız hallerde olmasına mümkün olmayacağını düşünme. Onlar Allahu Teala Hazretlerinin değerli kullarıdır. Sofu geçinen yalancılar. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen Buraya kadar anlattıklarımızdan insanın cevherinin şerefi biraz bilindi ve açıklandı. Mutasavvıfların yolunun da aziz ve şerefli olduğu bilindi. Bunlar derler ki, zahir ilim yani dış bilgiler, hak yoluna girmeye bir perde ve hakikat yolunda bir engel, bir manidir. Bu sözleri duydun. Sakın bu sözleri inkara kalkma. Sofiler sözlerinde sadıktır. Çünkü zahir ilim, dünya bilgileri sadece duygular alemidir. Bütün duygular ve görünen alemle uğraşman bize hak yolunu bildirmez. Buna engeldir. Sebebi de şudur ki bizim beş duyumuz zahiri öğrenmeler, işler, tasarruflarla uğraşır. Hakkın yolcusu olana, hakikat yoluna girmek zor olur ve Cenab-ı Allah'la buluşma ve Cemalullah'ın görmen güçleşir. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen! Sen bil ki kalbin örneği bir havuz gibidir. Öyle bir havuz ki, Mesela ona dışarıdan beş ırmak boşalmaktadır. O ırmaklar kimi gün saf, tertemiz, kimi günde bulanık aktığından havuzun dibinde çok çok balçık ve çamur toplanır. Eğer bir kişi o havuzu temizleyip dipte olan çamuru çıkarmak istese, ona önce düşen vazife o havuza akan ırmakların suyunu kesmektir. Sonra dışarıdan bir araç bularak o balçığı karıştırmak, yerinden kımıldatmaktır. Hatta ki o havuzun dibinden yeniden saf, berrak su kaynasın ve o bulanık olan suyu çıkararak artık havuzun bulanmasına engel olsun. Böylece bilinmeli ki, görünürdeki beş duyumuz o akan beş örmak gibidir. O beş duygudan kalbi hiç durmayarak türlü bilgiler, türlü düşünce ve zanlar akar, kalbi kaflar. Bunların kimisi yaralı, ısa edicidir, kimisi fasittir, kalbi ifsada boğar o zaman da gönlün içinde pencereler açılmaz ve Hak Teala tarafından da ledün ilmi o kalbi kaplamaz. Eğer zahiri bilgilerde bir kimse olgunlaşır ve ilmini hak yoluna koyarsa, alışveriş, nikah, boşanma gibi konularda kalmayıp maksud olan Rabbani ilimle uğraşırsa, güzel bir iş işlemiş olur ve zahir ilim de ona hak yoluna slokundan kuvvet olur. Hak yolunun kılavuzu, delili, hüviyetini kazanır. Çünkü hak yolu, saliki, kendi yeme ve içmesinin, kazanç ve geçim yollarının helal ve haram sebeplerini, taharet ve ibadetinin sağlam ve kötü yollarını, fena huyları, bunların neden ve niçin arttığını, aslı nedir, ilacı nedir bilmezse, gerek yararlı amel ilminden ve gerekse sırları keşfetmek ilminden tek şey elde edemez.'' Kısaca söylemek gerekirse en küçük bir şüphe, bir kuşku, bilgi olmayan tarikat salikinin yol almasına nice yıllar engel olur. Eğer o kişi münazaralara dalıp elimden murat kitap okuyabilmektir, terkip, irap Arapça kelimelerin gamer kaidelerine uygun olarak kullanılması ve meseleleri çözümlememektir, bundan başka nesne değildir derse marifetullah'a eremez. Bütün ilimlerden muradı Allah'ı bilip tanımaktır. Boş söz söyleyenlere Allah bilgisi açılmaz ve onlar ledün ilminden yoksun kalır. Zahir ilmin olunduğu gibi hak yoluna mani olduğunu bir ergin kişiden, kendisine her şey keşfedilen bir zattan duyarsan sakın inkar edeyim deme, ona inan. Ama şimdi sofi biçiminde dolaşan, aslında her şeyin yapılmasını mübah görenler, alay ediciler zamanımızda çoğalmıştır. Bunlar, sofilerin bazı sözlerinin manasından soyulmuş, sadece kuru lafsını şuradan buradan duyup veya okuyup bellimişlerdir. Başlarını taç, üstlerini hırkalarla süslemişlerdir. Bu gibi kimseler ilmi ve âlimleri kendisine her zaman düşman bilir. Onların arkasından kötü söz söyler, onları çekiştirir. Bunlar Allahu Teala'nın ve Resulünün düşmanıdır. Çünkü ilmi ve âlimleri Allahu Teala övmüştür. Ve bütün insanları ilim öğrenmeye mecbur ve mükellef kılmıştır. Allahu Teala'nın nebi'lere vahyettiği doğru, kuvvetli şeriat, zahir ilmen göredir. Bu alaycıların ilimleri çok değildir. İlim ve irfanları, görünürde bilgileri de yoktur. O halde fasit inanış, batıl sözler söylemek neden lazımdır? Bunları niçin söylerler? Ey aziz kişi! Bu adamların örneği şu kimseye benzer ki kimya altından daha kıymetlidir. Kimyayı neye vurursan o şey altın olur sözlerini duymuştur. Bu sözle böbürlenerek kimye ve altın yapma sevdasına düşer. Ata ona keselerle altın sunup verseler altını kabul etmez ve ben kimyayı bir tarafa bırakıp altına mı meylederim der. Böylece altından da mahrum kalır. Oysa o kimyanın ancak adını işitmiştir. Bu sevdayla da müflis, çırılçıplak, hor ve edebi başıboş kalır. Kimya sohbetleriyle ömrünü kaybeder, tüketeri durur. İşte bu mükaşefe ilmi ki ledün ilmidir, kimya misalindedir. İlim ve alimse altın misalindedir. Kimya ki insanın bindi biri ona erişemez, onun arzusuyla çil altını beğenmeyi almamak tam bir hamakat, aptallık ve ziyanlıktır. Ey aziz kişi! Burada bir konu daha vardır ki şudur. Diyelim bir kimse on bin altın kimyaya sahip olsa, bir başka kişinin de bin altını olsa, işte o bin altın sahibi fazla faziletli daha önce gelendir. Sofi halleri de şöyledir. Sofi eğer sülukunda bir miktar nesneye erişmiş olsa bile ülema ile eşit olmaz. Nitekim kimya kitapları ve kimya öğrencisi çoktur. Ama ona vasıl olan parmak da gösterilecek kadar azdır. Sofiye, tasavvuf işleri de bütün halkın dileği, zengin, fakir her kişinin sevdiğidir. Öyle olduğu halde ona erişen pek azdır. Belki kimya gibi adı gidip resmi yadigar kalmıştır. Birçok Sofiye'nin de kuruntu ve hayale dalmalarından keşif ve keramet sandıkları şeyler batıl hayal ve kuru sevdadan ibarettir. Nitekim rüyanın gerçeği vardır ama bunlar çok kez yorumu yapılmayan karışık rüyalardır. Ama şu sofiki bilgileri nice yılda öğrenmekle edindiği bilgiyi o keşifle idrak ettiyse ve gerek zahir gerek batın elimde hiçbir kuşku kalmamışsa görünür alemden onun fazileti daha üstündür. Bunu da inkar etmemek gerekir. Böyle olunca tasavvuf yolunun hakikatini inkar etmeyip tasdik etmelisin. Bu batıl alaycı kişilere uyarak itikadını bozmayasın. Bilesin ki bunların ilme ve alime küfretmeleri bilgisizliklerinden, kafalarının boş olmasından başka hiçbir şey değildir.